Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah. Nahmedu ve nestainu venestağfiru venştehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti Men yehdillehu felâ mudille leh ve mâ yudil Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah Ve ve ve ve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 ve hayrel hedihedin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâ Tersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Müslüm'ün sayihinden kitab İman iman bahsinden altıncı baba ne yapmıştık? Ulaşmıştık i̇bn Abbas hadisinin ilk tarihini almıştık. Neydi babımız? قال الإمام النبوي رحمه الله باب الامر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائي الدين والدعاء إليه ve suali anuhu ve hıfzihi ve tebliğihi men lem allah Teala ile Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmenin ve yine dinin şeriatlerine iman etmenin emredilmesi babı bunun yanında dine davet etme dinle ilgili soru sorma onu etme, belleme koruma ve kendisine bu dinin ulaşmamış olduğu kimseye de dini tebliğ etmeyi emretme babı evet. ne yaptık bab altında iki farklı rivayet vardı İlk İbn Abbas'ın ki üç tarikten bunu ne yapmıştı? Zikretmişti. Biz ilk tarikini almıştık. ikinci ve 3. tarikini inşallah şimdi alacağız. Diğer rivayette Ebu Said el Kudri radıyallahu anh'in rivayetiydi. O da gene üç farklı tarikten ne yapmıştı? Gelmişti. Ne yapmış? iki tane farklı sahabinin rivayetine yer vermiş. İbn Abbas ve Ebu Said el Hudri. Evet, İbn Abbas hadisin ilk tarikini aldık. Şimdi Allah nasip ederse ikinci ve üçüncü tariklerini alacağız. 24 nolu hadis. Evet, okuyalım. Galil imam olmuştu nahlahullah. Galata sana Ebu Bekr İbn Ebi Şeybete. Bir daha. Galya. Galhatte sana Ebu Bekr İbnu Ebi Şeybete. Ve Muhammedu bunul Musanna ve Muhammedu İbnü Beşşarim ve elfazuhum mütekaribetim. Kâle Ebû Bekrîm, kâle tasana ğunnur an şurbete ve kâle el âharâni kâle tasana Muhammedu İbnü Caferin ve hatta tasana an Ebî Cemrete kâle kuntu utercimu beyne yedi İbnü yedi İbnü Abbâsin ve beyne en ve etet ve etedhum râtun تساله عن نبي يجرب فقال ان وفت القيس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفى او من القوم قال ربيعه قال مرحبا ومرحبا بالقوم او بالوفى قال خزايا ولا ندامه قال فقالوا يا رسول الله ان نطييك min şukkati ne'tike sen daha doğru inna, inna ne'tike ne değil mi? Evet. inna ne'tike min şukkatin ba'idetin ve inna beynena ve beynike hazar hayya min kuffari mudara ve inna la nestetiu an ne'tike ne'tike illa fi şehril harami femurna bi emri haslin nukbir bihi man vara'ana nedekhulun bihir cennete. Kaala ve emrahum bi'arbain sendevi mi fahimin? ve fede fede evet kaala fa emrahum bi'arbain ve nahahum an erba'in kaala emrahum bil iman billahi vahhtahu ve kaala hal tedruna mal imanu billahi kaalu allahu ve rasuluhu a şahadet an la ilahe illallah ve anna muhammedan rasulullah ve itikamü salatı ve itaü zekatı ve suum ramazana ve anna tuadu kumsan min al ve nahaum an dubbai ve al ve muzaffeti vel-muzaffeti muzaffeti muzaffeti ve ve mukayyir ve قال وقال احفزوه واخبر به من وراء ورائكم قال ابو بكر في روايته من وراءكم ولی في روايته مقير evet Bir önceki hadisin farklı bir neyi tariki arkadaşlar Alalım senedini öncelikle tercümesini bize hem Ebu Bekir bin Ebi Şeybe hem de Muhammed bin El Müsenna ile Muhammed bin Beşşar rivayet ettiler. Hepsinin lafızları bir, birbirine yakındır. Şimdi ne yapmış e, İmam Müslim? Allah kendisine rahmet eylesin gani gani. Üç tane şeyhinden ne yapmış? Hadisi almış. Üç tane şeyhi var aynı tabakada. Ebu Bekir, İbni Ebi Şeybe bildiğimiz İbn Ebi Şeybe, Muhammed bin El Müsenna ve Muhammed bin Beşşar. Üçü hadde fena demiş bazen hadde fena diyordu hatırlıyorsanız bana tahtis etti yani sadece hocasından aldığında kendisi vardı ya da başkaları da vardı ama hocası sadece ona ne yaptı hadisi tahtis etti rivayet etti ama burada öyle değil He, bu üç hoca da imam müslim dahil olmak üzere başka talebelerin de bulunduğu ortamda ne yapmış hadisi vermişler. Şimdi ne yapmış ondan sonra? Ve elfazuhu mutakaribe. Yani bu üçü bize tahtis ettiği bu üçünün de rivayet ettiği lafızlar birbirine ne? Yakın. Yani şimdi mana ile rivayetin caiz olduğunu gösteriyor bu. İmam Müslim'in Buhari'den bir farkı da bu biliyorsunuz. Mana ile rivayeti daha kolayca kullanabiliyor. Buhari muhakkak ki lafızları ayrı ayrı veriyor. Ama İmam Müslim ne yapıyor? miflehu, nahvehu gibi tabirler kullanıyor. Nedir bu miflehu? Nedir nahvehu? Bu ihtilaf edilmiştir. Miflehu'dan kasıt acaba tam yüzde yüz benzeri midir? Nahvehu'dan kasıt yani aynı lafıza benzer bir lafız mıdır? Ha, Bu ihtilaflı olmakla beraber miflehu deyince daha çok şu anlaşılıyor. Yani tıp atıp aynısı. Nahvehu deyince yakın. Mütekarip demek. Ha. Daha sonra ne diyor? Evet. Ebu Bekir dedi ki ha. şimdi Burada özellikle Ebubekir İbn Ebi Şeybe'nin senediyle metnini tercih ediyor. ama. Şimdi e, Muhammed binü'l-Müsned'a ve Muhammed bin Beşar da var ama yeniden neye döndü? Ebubekir'e döndü. Yani Ebubekir dedi ki diyor madem ki lafızlar ne? Yakın, mütekârit. Ebubekir İbn Ebi Şeybe dedi ki evet kimden? Bize bundan bundan daha önceden aldık. Şube'den. Şube binü'l-Haccac. Onunla rivayet ettim. Evet. Diğer ikiz dediler ki bize evet. Muhammed bin Cafer rivayet etti. Hı, hı. Dedi ki bize Şube Ebu Cemre'den rivayet etti. Ebu Cemre diğer ikisi dediler ki evet. Evet. Ebu... Bize kim? Muhammed bin Cafer ne yaptı? Rivayet etti. Hı. Devam edelim. Bize Şube Ebu Cemre'den rivayet etti. Ebu Cemre şöyle demiş. Ben İbn Abbas'ın huzurunda onunla halk arasında tercümanlık geliyordum. He. Şimdi Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe diyor ki bize gunder o şubeden bize gunder o da kimden şubeden ha. yine diyor ki diğer ikisi ha, dediler ki Muhammed Bin Cafer ne dedi bize şube Ebi Cemre'den ha. yani gunder yerine kim var Muhammed Bin Cafer var Gunder yerine kim var Muhammed Bin Cafer var yani ilkinde İbni Ebi Şeybe Gunder Şube He. daha bir sonrakinde Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe var evet başka kim var Muhammed Bin Cafer o kimden Şube'den o kimden An Ebi Cemre Ebu Cemre'den evet Ebu Cemre tabiinden daha önce aldık. Bir önceki rivayete bakarsanız zaten orada da Ebu Cemre'de birleşiyor. Demek ki müşterek ravi kim? Ebu Cemre. Müşterek ravi kim? Ebu Cemre. Evet devam edelim. Ben İbn Abbas'ın huzurunda onunla halk arasında tercümanı veriyordum. Heh. Şimdi heh. burada ilk rivayetten farkı şu. Ebu Cemre direkt İbn Abbas'tan rivayet etmişti. İbn Abbas'tan dedi ki İbn Abbas. Burada yani olayı bizzat kendi anlatıyor. Orada bir ravi konumundaydı. Ravi konumunda olunca heh, doğrudan yaşayıp yaşamadığını o hadiseyi bilemiyorsunuz değil mi? Çünkü bir yani ne yaparsın i̇bn Abbas'tan bunu duyarsın. Yanlış mı söylüyorum? i̇bn Abbas'tan bunu duyarsın nakledersin. Burada öyle değil. Bizzat kendisi mübaşeret ediyor. Şahit. Yani şimdi ona göre oku. Ne demiş bu Cemre? Ben İbn Abbas'ın huzurunda onunla halk arasında tercümanlık ediyordum. Yani İbn Abbas'ın huzurundayım, yanındayım. Onunla halk arasında ne yapıyorum? Tercümanlık yapıyorum. Birazdan zaten e, ne demek olduğunu açıklayacak. Evet. Derken ona bir kadın gelerek deste şirasının hükmünü sordu. Derken ona bir kadın geldi tam bu sırada ve ona deste şirasının neyini sordu? Hükmünü sordu. Evet, desti şurası diyor ki, he, Nebi Vilcer dediği desti, yani kap şurası. Neden yapılma o cer? Onu açıklayacak birazdan, evet. Bunun üzerine İbn Abbas şunu söyledi. Evet. Abdülkay Seyyid'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler de... Heh. Bundan sonrası İbn Abbas'tan doğrudan naklen. Merfu kısmı bu. Ama bir önceki rivayette... Heh, e, Ebu Cemre'den bu Ravi olarak nakledilmişti ama hangi sıbak ve siyakta geçtiği belli değildi. İbn Abbas bu rivayeti niye söylemiş? He. Ona bir kadın gelmiş. Ebu Cemre'nin de vazifesi ne? O kavimle toplulukla İbn Abbas arasında mütercimlik yapmak. Orada bir kadın geliyor. Ne diyor? Desti şurasın ikmi nedir diyor. Bunun üzerine İbn Abbas da merfu kısmı yani bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan gelen kısmı ne yapıyor? naklediyor. İlk rivayette doğrudan ne var? Bu merfu kısım var. Doğrudan ne var? Merfu kısım var. Anladık değil mi arkadaşlar? Evet. Abdülkays heyeti Abdülkays heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e geldiler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine siz kimin heyetisiniz? Yahut siz hangi kavimsiniz diye sordu Evet bunu sormanın sünnet olduğuna dair ne Muhtelif rivayetler de var arkadaşlar. Allah ın selamından sonra he, hangi kavimdensiniz? He, hangi aşirettensiniz? Hangi belde se beldedensiniz? Hangi şehirdensiniz diye ne yapılabilir? Sorulabilir. Bizzat peygamber Efendimiz vesselam sormuştur. Bu hemşericilik ya da ayrımcılık değildir. İnsanları tanımaktır. İnsanları ne yapmaktır? Tanımaktır. Bizzat Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam açıkça menil ve menil veft ö Menil kaum diyor. Gelen delegasyon kimdir? Ya da gelen topluluk kimdir? Kimin nesidir? Neredensiniz? Menje'iniz ne? Kendinizi ne yapın? Tanıtın. Evet. Devam edelim. Onlar Rabbi'i ayiz dediler. Ki daha önceki rivayetle ney zaten? Muvafık. Evet. evet. Hoş geldiniz ey kaum. Yahut heyet. Allah. Sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurdum. Evet, terhib ediyor değil mi Peygamber Efendimiz vesselam? Merhaban bil kavmi. Bak merhaba da denirmiş. Merhaban bil kavmi yani gelene, he. Terhib etme geleni, yani merhaba demek. Merhaban bikum eyühel ihva, ey kardeşler merhaba. Merhaban bil kavmi. Merhaban bil etrak. Mesela biz bir alimin huzuruna gitmiştik Türk talebeler olarak. He. Demişti ki merhaban bil etrak ha, Türklere merhaba olsun ha, denebilir ha. Bunlar nedir? Karşıdaki üzerinde ne bırakır? Çok güzel olum neler bırakır? Etki bırakır değil mi? Ha. Gençler hoş geldiniz mesela Gelenler gençler hoş geldiniz ha. Ya da bayan talebeler gelmiştir hoş geldiniz Bu nedir? Terhiptir değil mi? Ha, gelen insanlar üzerinde ne bırakır? <gülüyor> güzel etki bırakır. Tabi peygamber ile aleyhi ve sellem bunları sadece kendi doğallığı içinde yapmıyor. Bir peygamber olarak Allah'ın ilhamı söz konusu. Ama biz onu ne yapıyoruz? Onun o güzel hayatından, siretinden alıyoruz. <gülüyor> ha, yani gelen kalmin kim olduğunu sormak, sünnet olduğu gibi gelenlere merhaba demek. Hoşbeş etmek de ne? Sünnet. Evet, devam edelim. Bunun üzerine heyet, ya Resulallah. Gerçekten bizler çok uzak bir yerden sana geliyoruz. Seninle aramızda modern kafirlerinden müştekil şu kabile var. Evet. İnna ne'tike min şukkatin ba'idetin. Şukka kelimesini bugün Araplar şakka şukka daire olarak kullanıyorlar. Yani biz sana uzak bir daireden geliyoruz. Bak demek ki lafızlar, kelimeler zaman içinde farklı anlamlar ne yapabiliyor? İfade edebiliyor. Bak şukka kelimesi halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki Arapça ne o dönemde? Ya, en zirvede, fasih. belagatın en fasi olduğu o dönemde yer anlamında kullanılıyor. Yer anlamında. Bugün ama ne? İşte daire. Apartman katındaki o daire, o bölüm, birim olarak kullanılıyor. Yani demek ki kelimeler zaman içinde değişik anlamlar ne yapabiliyor? İfade edebiliyor. He, min mintikatin baidetin min mekanin baidin de diyebilirdi. Ama şukka kelimesini kullanmış mesela. Evet, o göze çarpıyor burada. Evet, devam edelim. Bizim aramızda mudar kıyafilerinde müştekir şu kabile var da müteşekkir, müteşekkir şu kabile var da haram aylarında, haram aylarından başka bir zamanda sana gelemiyoruz. Diğer rivayetle ne? Muafık, mutabık. <gülüyor> evet. Şimdi bize Kestirme bir şey emret de onu bizden sonraki kadar haber verebilir. Yani şimdi çok enteresan bir tercüme yapmış. Kestirme bir şey emret. Yani demek ki o dönemde bu kelime kullanılıyor. O dönemde bu kelime kullanılıyor. Ama hakikaten güzel yani. Femurna bir emrin faslin. O fasıl kelimesini kestirme bir emir demiş. Fasıl. Halbuki yani belki bugün tercüme etseydi onu kestirme değil de bize öyle bir şeyi... Öyle bir hususu emret ki o bizi ne yapsın? Bir an önce o kötü halimizden, bir an önce o eski halimizden ne yapsın? Ayırsın. Ayırgaç görevi yapsın. Yani biz onunla ne yapalım? Temavüz edelim. Sıyırılalım. Ortaya çıkalım anlamı verilebilir. Ama kestirme de güzel bir anlam. He, kestirme de güzel bir anlam. Yani şu anda bir mütercim bu anlamı asla düşünemezdi. O dönemde demek ki kullanılıyor bu kelime. Kestirme deyince bugün biz daha çok ne anlıyoruz? Kısa yoldan. He. Hemencecik ulaştıran ama fasıl kelimesi doğrudan kısa yolu ifade etmiyor. Ayırgaç. Yani doğruyu eriden. Güzeli çirkinden, kötüden ayırt eden ne? Bir sıfat o. Evet bir daha oku cümleyi Şimdi bize kestirme bir şey emret de onu bizden sonrakilere haber verelim onunla cennete girelim demiş. Evet, onu bizden sonrakilere haber verelim demiş mesela. Bizden sonrakilere. Bu da enteresan bir tercüme. Nuh bir rubihi men veraena. Bu men veraena kelimesini bizden sonrakilere olarak tercüme etmiş. Halbuki bu kelime daha çok bizden sonrakilere değil arkamızda bıraktıklarımıza haber verelim olarak tercüme edilebilir. He, yani döndüğümüzde kime arkamızda bıraktıklarımızı haber verelim bizden sonrakilere demiş. Yani he, yani yani sanki sonraki kavimler ya da sonraki nesiller işte evlatlar torunlar gibi bir anlam çıkmış ama he, o çok daha uzak bir anlam. Halbuki inşallah daha isabetli olan bizden sonrakiler değil de döndüğümüzde arkada bıraktıklarımız var ya buraya geldik arkada bıraktıklarımız var. Döndüğümüzde arkada bıraktıklarımıza haber verelim anlamı verilirse daha hoş olur. Ama bu da daha geniş, daha vası bir anlam olabilir. Ya yani Bugün mesela bak biz aynen mütercimin dediğine tabiiz. Biz o insanların he, geride bıraktıkları değiliz ama daha sonrasında gelenleriz. Bak bize haber vermişler. Olabilir. Ama o anlıkta oradan onu kastetmiyorlar. Yani oraya kurşun kalemle geride bıraktıklarımıza derseniz... O da anlaşılır. Geride bıraktıklarımızı ya da arkamızda bıraktıklarımıza yani o kalbimize arkamıza bıraktıklarımıza ne derseniz o da olur. Evet. Yani tercümelerde tasarruf caizdir. Evet. Devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şey emretti ve kendilerini dört şeyden neyi buyurdu. Yani bak işte öbür lafızda hemen hemen ne öbür rivayetle ha, müşterek Orada da ne yapmıştı? 4 şey emretti, 4 şeyden nehyetti. Evet, devam edelim. Onlara evvela yalnız Allah'a iman et, em, emretti. Yani şimdi burada ne diyor? Diyor ki işte 4 şey emretti, 4 şeyden sakındırdı. Önce emerehu bil imani billahi vahdehu. Sadece Allah'a iman etmeyi. Halbuki diğer rivayette neydi? Ha, ne demişti? <gülüyor> El imani billahi. Allah'a iman demişti sadece. Ne demişti? Allah'a iman. Burada ne yaptı? Vahdehu kelimesini de kullandı. Sadece bir tek Allah'a iman. He. Diğer rivayette daha sonra onlara Allah'a imanın ne olduğunu açıklamıştı hatırlarsanız. Ne demişti? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'a iman etme. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun neyi? Resulü olduğunu. Şimdi burada bakın. Sadece Allah'a iman etmeye emrediyor. Sonra da onlara ne yapıyor? Soruyla bunu açıklıyor. Bu da Peygamber Efendimizin bu. Yeri geldiğinde karşıdakine soru sormak. Ne diyor şimdi? Ne diyor hukuk? Allah'a iman nedir bilir misiniz? Evet. Allah'a iman etmeye emretti ilk olarak. Sonra da Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? Evet. Allah ve Resulü bilir. Cevabını Evet. O tevazu ne dediler? Ha. Gale el tedrunemel imanı billah. Galu Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Ne dedi şimdi evet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şahit etmek. Yani aynı. Müşterek oldu. Burada sadece fazladan bir soru var. Bizzat Peygamber Efendimizin onlara sorduğu soru var. İkincisi evet devam edelim. Namazı dost doğru kılmak. He. Öbür rivayette de namazı dost doğru kılmak. Zekatı vermek. Öbür rivayette de zekatı vermek. Yani evet. Ramazan'ı tutmak. Ha, öbür rivayette Ramazan yoktu değil mi? Öbür rivayette Ramazan yoktu. Ganimetin beşte biri vardı. Ramazan yoktu. Bak burada Ramazan eklendi. Ramazan orucunu tutmak. Devam edelim. Ve bir de ganimetin beşte birini vermenizdir buyurun. Evet. Bir de ganimetin beşte birini vermeniz diğer, rivayetlerde de var. diğer rivayette de var. Burada fazladan ne var? Ramazan orucu var. Heh. Devam edelim. Ve kendilerini dubba'dan, hantemden ve nehyetti. Evet. nehyetti. Ne yaptı? E, müzeffet. Öyle mi yazılmış oradan? Müzeffet. He, müzeffet. He. E, diğer rivayette de aynı şeyler hemen hemen vardı. Sadece he, arada ne var? Kelime farklılıkları var. Burada dedi ki Dubba ki ilk rivayette de anı Dubba demişti ve onda da hantem demişti. Burada daha sonra ne dedi? Ve müzefvet dedi. Halbuki diğer rivayette he, ne var? Ve nakir ve mukayyer var. Nakirle mukayyer kelimesi var. Burada müzefvet dedi. Devam et. Daha sonra evet. Devam et. Şube galiba nakirden ne dedi? He, he. Şube İbnül Hacac diyor ki Şube İbnül Hacac. He, ne diyor Şube İbnül Haccac galiba ne dedi nakir diğer rivayette var nakir evet devam et galiba Mukayyer'den de dedi He, yani Şube İbnül Haccac diğer ravilerden farklı olarak o raviler burada dubba hantem müzeffet diyor yani Şube İbnül Haccac o yasakladığı nehyettiği şeyler içinde nakir ve mukayyeri de saydı yani diğer rivayette nakir var zaten devam edelim evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunu belleyin de sizden sonra Haber verin buyurmuştur He, Şimdi diğer rivayette bu yok Peygamber Efendimiz buyurur ki vesselam, Bunu iyice belleyin İşte bak belleyin Bab başlığında hıfzı geçti Bellemek korumak Bab başlığını İmam Nebbi bu Hadisin bu bölümünden almış anladık mı Ya yani o bab başlığındaki kelimeler Muhakkak hadisten bir yerden ne yapılmıştır Alınmıştır O BAP içindeki hadisten bir yerden alınmıştır. İyice belleyin ve kime bildirin? Ha? Ha işte bu sizden sonrakiler demiş ama daha çok neyi dediğim gibi geride bıraktıklarınız gene. Çünkü aynı lafız burada da var. Men vera ekum ya da ve ahbiru bihi min vera ikum. Evet devam edelim. Evet. Ebu Bekir kendi rivayetinde sizden sonrakilere demiştir. Onun rivayetinde mukayyer lafzı yoktur. Evet. Ha. Ebu Bekir İbni Ebu Şeybe rivayetinde min veraikum yerine men veraikum demiş dediğimiz gibi. Min veraikum yerine min veraikum. Sonrakiler yerine men veraikum yani geride bıraktıklarınız yine onun rivayetinde ne yok? Mukayyer lafzı yok. Bakın lafız farklılıklarında ne yapıyor bizzat ravilerin zikrettiği lafız farklılıklarında ne yapıyor? Veriyor. Evet. Ha. Kısaca hadis bu meyanda ceryan etmiş. Bakalım Ahmet Davudoğlu hoca. Evet. Şerhi hadedinde neler söylemiş. Evet. Okuyalım. Hadisin senedine dikkat edilirse görülür ki İmam Hüsnü Rahmehullah adeti vecih ile yine büyük bir dikkat ve ihtiyat göstermiş. Şöyle ki senedde zikri geçen Gundar ile Muhammed bin Cafer aynı şahıstır. Binaenaleyh sözü kısadan keserek bu üç zat bize Gundar'dan o da şubbeden ila ahiri rivayet ettiler. Bak şimdi. bura çok önemli. Bir daha oku o cümleyi. Şöyle ki, şöyle ki Şöyle ki Senet'te zikri geçen Gundar ile Muhammed bin Cafer aynı şahıstır he, Şimdi Gundar dedik ya bak Ebu Bekir İbni Şeybe Gundar'dan O şubeden he. Sonra he. Diğer ikisi diyor ki Muhammed bin Cafer he. İşte Muhammed İbni Cafer he. Muhammed İbni Cafer Gundar'ın ismi Gundar kısa lakabı Ama öyle geldiği için öyle alıyor Öyle geldiği için öyle alıyor. Ve şimdi bir daha o cümleyi. Şöyle ki senette sikri geçen Gundar ile Muhammed bin Cafer aynı şahıstır. Binaenaleyh sözü kısadan keserek bu üç zat bize bundardan, o da şubeden ila ahirehi rivayet ettiler diyebilirdik. Evet. He, bu üç zat bize Gundar'dan o da şubeden. Evet. Yani kimdir bu üç zat? İbni Eyvşeybe, Muhammed bin Muselina, Muhammed bin Beşşer'dir. Guder'den o da kimden? Şubeden. Evet. Devam edelim. Fakat Müslim Rahimullah bunu yapmadı. Çünkü Ravi, Ebu Bekir bize Gunder Şubeden diyerek rivayet etmiş. He, çünkü diyor he, Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe aynen öyle demiş. Bize Gunder Şubeden. Diğer iki zat ise evet. Diğer iki zat ise bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. Tabirini kullanmış. Yani he, e, Ebu Bekir bin Ebi Şeybey lakabıyla hitap etmiş hitap etmiş Gunder. Diğer iki zat ise bizzat Muhammed bin Cafer diyerek ismini vermiş. Yani demek ki ne yapacağız? Gunder'in Muhammed bin Cafer olduğunu bileceğiz. Daha önceden Gunder geçti. Ama bak işte unutuyor insan şer'e önce hatırlıyor. Şer'in faydasını gördük mü? Yani eğer iyi mudaklık değilsen bunlar farklı adamlar olarak ne yaparsın? algılarsın. Devam edelim. Devam edelim. Bize Muhammed bin Bize Muhammed bin Cafer rivayet tabini kullanmışlardır. Yani Ebu Bekir aynı şahısın lakabını diğerleri ise ismini zikletmişlerdir. Yani i̇şte Ebu Bekir'in şeybe lakabını diğerleri neyini? İsmini. Evet. Yani diğerleri dediği ikisi kim? Muhammed bin Müsenna ile kim? Muhammed bin Beşşar. Diğer ikisi dediği kim? Muhammed İbni Müsenna ile Muhammed İbni Beşşar. Evet devam edelim. Hı. Bir de Ebu Bekir Şube'den demiş. Ödekileri bize şube rivayet etti. Ebu, Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe Şube'den demiş. an şube, Anşube. -an. Doğrudan ittisale hamledilir mi? Hamledilmez mi? Genel kanaat edilir ama edilmeye de bilir. Ama diğer ikisi Muhammed İbni Müsenna ile Muhammed İbni Beşşar haddetena şube demiş. Doğrudan neyi tasrih etmişler sema yani işitme evet devam bu suretle iki rivayet arasında iki cihetten muhalefet hasıl olduğu için müslüm rahimullah bunu tembihde, buna, bunu tembihde bulunmuştur yani buna tembihde bulunmuştur yani buna dikkat çekmiştir demek işte eski tabirler bunlar Heh. buna dikkat çekmiştir evet yani senedin neyi? Ha, inceliği burada. Bu reka iki ki işte bu inceliktir. Onu da burada ne yapmış? Şarih vermiş. Şimdi metne geçelim. Evet. Bu daha çok teorik bir bilgi. Evet. Metne geçelim. Siz kimin heyetisiniz yahut siz hangi kavimsiniz ifadesinde yahut ravinin şüphesini bildiren bir sözdür. Yani ravinin şüphesinden kaynaklanır diyor bu. Evet. Buhari şarihi ani'nin beyanına göre bu söz şubenin olacaktır. Yani evet. Mafi, Ebu Cemre'nin olması ihtimalle vardır. Yani bu bu şüphe şubeden mi? Ebu Cemre'den mi? Yani e, ihtilaflı. Yani şubeden de kaynaklanabilir diyor. Başka kimden de kaynaklanabilir diyor? Ebu, Cemre. He. Ebu Cemre'den de kaynaklanabilir diyor. Şimdi burada aynı demiş bakıyorsanız. He. Daha önceden e, biliyorsunuz buhari'nin iki şariinden özellikle bahsediyor. Hatta üç şariinden. Bir tanesi Fethül Bari, i̇bn Hacer ki şafi bir alim, diğeri Ayni, Hanefi bir alim, Ümdetülkari bir de i̇rşad Sari var, Kastalyan'ın ama özellikle Ayni'den çokça ne yapıyor arkadaşlar, Heh, alıntı yapıyor, çokça ne yapıyor Ayni'den, istifade ediyor, sayfa 124 açın, sayfa 124. Sondan üçüncü satır, oku dedeleri. Sondan üçüncü satır, dedeleri. Dedeleri, sondan, sondan. Dipnot, yok ha, sondan. Dedeleri, dedeleri. Dedeleri, Ankara'da bir Türkmen ailesi olan ve sonradan babası Gaziantep'te doğup büyüyerek, şehrin kadısı olan Ahmet'in oğlu Bedript'in Muhammed'in Ayni Buhari Şer-i <gülüyor> Cilt Oğuz Sayfa 613'te Ebu Zura'nın adını Herak olduğunu tespit etmektedir. Şimdi e, biliyorsunuz ne dedik? Daha önceden Hattabi de geçmişti. Ha, orada da Hattabi de Türktü. Türk alim olunca bunu özellikle ifade ediyor. Türk alim olunca bunu özellikle ne yapıyor? İfade ediyor. Ha, dedeleri Ankaralı bir Türkmen ailesi olan Aslen Ankaralı yani Demek istiyor ki sadece alimler kimden çıkmıyor? Araplardan çıkmıyor. Ha. Onu belleyelim. Ha. Arap menşeli bir din olmak zorunda değil. Bu din bütün insanlığın, bütün Müslümanların dini. Ha. Kim ki ne yaparsa ihlaslı bir şekilde kendini ilme verirse alim olur. Olmaz diye bir kural yok. Dedeleri Ankaralı bir Türkmen ailesi olan ve sonradan babası Gaziantep'te doğup büyüyerek şehrin kadısı olan Ahmet'in oğlu Bedruddin Mahmud el Ayni He, yani bundan şimdi Ankaralılar da övünür Antepliler de övünür peki şimdi burada yani e, İmam Ayni'yi böyle met etmişti İbni Hacer'i met etmemiş mi yani İbn Hacer şimdi Arap hakkını vermemiş mi onun hakkını da çok güzel vermiş onun hakkını da çok güzel vermiş yukarısında 9. Hicret asrının onun yukarısında 9. Hicret asrının oku 9. 3. 4. satır yukarısında dokuzuncu Hicret, has, hasrının, dokuzuncu, hicret asrının Hicret büyük hadis hafızları arasında mezhebin, salih mezhebinin salikleri tarafından diğerlerinin rağmen büyük şöhrette ulaşan ve ulaştıran he, ya ulaştırılan yani 9. asrın büyük hadis hafızları arasında mezhebinin salikleri yani mezhebinin yolundan gidenleri tarafından Diğerlerinin rağmına, yani diğerlerine rağmen büyük şöhrete ulaşan ve ulaştırılan evet 32 cilt 32 cilt sahabet tabiim ve rica ile hadis hakkında eser yazmış olan İmam Hafız İbni Hacer al Askalani. Aleyh. Ha, onu da böyle met etmiş. Ha, onu da ne yapmış böyle met etmiş. Ha. Ama dediğimiz gibi eğer bir alimin aslı Türkse muhakkak şari ona değiniyor. İşte bu o aynı. Bu o aynı. Neden? yani e, 60'ların 70'lerin e, neyi alimlerinden biliyorsunuz hayatını almıştık yani e, çok e, badireler atlattı Bulgaristan'dan göçtü geldi yıllarca biliyorsunuz Ezer'de kaldı Diyanet'te falan ne yaptı görev yaptı derken Konya'daki bir konuşmasından dolayı baya hakaretlere uğradı yani öyle bir zat işte o dönemde diyor ki ey gençlik bak yani işte sizin içinizden de böyle neler çıktı alimler çıktı biraz da onları tanıyın onun için Hakkında bilgi veriyor. Hatta bir hakkında da yapmıştı. İleride de gelecek. İleride de gelecek. Özellikle orada onu değindi. Bak burada bir daha değinmiyor. Niye? Çünkü daha önceden değindi. Özelliği o. E, tabii hatırlamadınız belki de ama. Unuttunuz. Halbuki okuduk onu burada. Unutmayacağız değil mi? Unutmayacağız. Evet. evet. Devam edelim şimdi. İşte o aynı bu aynı. yani Gökten inmedi. Başka bir adam değil o. Ayninin beyanına göre yani şüphe de olabilir, bu Cemre de olabilir, evet. Kirmani ise bak üç şart dedik, değil mi? Bir tanesi de Kirmani, evet. Kirmani, onu İbn Abbas, e, radıyallahu anhumaya ispat etmek istemişse de doğru değil. Yani bu şüphe İbn Abbaslandır demek istiyor Kirmani ama e, doğru görmüyor onu aynı, evet. Terceme. Bir lisanın başka lisana ifade lisanla ifade etmek Yani tercüme yapıyor dedi ya İbn Abbasla kelime arasında hani Ebu Cemre. Heh. Evet ne demek tercüme? Bir lisanı başka lisanla ifade etmektir. Evet. Rivayeten nazaran Hazreti Ebu Cemre radıyallahu anh'tan aslen Acem olduğundan bu dille konuşulanları İbn Abbas radıyallahu anhu'ya tercüme etmiştir. Yani Ebu Cemre aslen farisi, Acem. Heh. E, o dili biliyor bildiği için İbn Abbas'la kavim arasında tercüme yapıyor evet e bu Amr İbn Salah diyor ki İbn Salah meşhur İbn Salah, Şafi alimlerden evet. bence bu zat İbn Abbas'ın sözünü işitmeyenlere duyuyordu He. o da diyor ki buradaki tercümeden kasıt şey değil dili tercüme değil yani bir nevi ulaştırıcılık vazifesi yapıyor yani İbn Abbas'ın sözünü işitmeyenlere ulaştırıyordu evet Devam et. Bu da ya işitmeye mani olacak derecede kalabalıktan yahut sözün anlaşılamayacak kadar kısa olmasına ileri gelirdi. He, yani bu e, ayrı bir kavim olduklarından ya da Arapçayı bilmediklerinden değil ya, ya uzak bir mesafe vardı arada he, ya da işte e, çok böyle ne kısa bir şekilde ifade ediliyordu anlamıyorlardı. Evet. Bu Cemre radıyallahu anh onu anlatırdı. He, yani bu ana bir, bir nevi şer yapardı ya da işitmemişlerse işittirirdi. Onu kastediyor. Bu da mümkün, bu da mümkün. Evet. İbn Salah tercimenin bir lisanı başka bir lisanla ifadeye mahsus olmadığını, ulemanın bab yerine tercime sözünü de kullandıklarını söylüyor. Yani e, tabii şimdi hani yani bir lisanı başka bir lisana tercüme etme, çevirmek değil sadece Arapçada tercüme. He, Arapçada tercüme bab yerine de kullanılır. Konu başlığı yerine de kullanılır ya da ne yerine tercümeyi hal diyoruz mesela. Adamın biyografisi Heh. o anlamda da ne yapılabilir kullanılabilir diyor evet devam et nevevi tercihmenin belikinden duyduğunu ötekilerine ötekilerden işittiğini belikini anlatmak manasına geldiğini kabul ediyor evet yani e, nevevi de bunu kabul ediyor yani illa da başka bir dile çevirme değil Berikinden duyduğunu öbürküne ne yapma nakletme bu da he, nedir e, tercimenin kapsamındadır diyor evet devam edelim Merhaba kelimesi mastan. Yani demek ki bu tercümeden anlaşılacağı. Ne? Daha çok tercih edilen başka bir dile tercüme etme değil. Ne? De ne? Ya e, işitmeyene bunu bir vesileyle kalabalıktan ya da başka bir gerekçeyle sesi kısıktır, hastadır vesaire onu bilemiyoruz. Ne yapma? işittirme? Ya da ne? Açıklama. Anlaşılmayan bir şeyi ne yapma? Açma. Açıklama niye anlaşılmamıştı? Çok kısa çok özlü konuşmuştur. Ondan dolayı anlaşılmamıştır. Onu da ifade etme tercemedir diyor. Evet. Merhaba. Merhaba kelimesi mastardır. Mevful mutlak olmak üzere nasb edilmiştir. Eyvallah. Menfulü yani bukum. Evet. Evet. Devam et. Araplar bu kelimeyi hoş beş hoş ve birbirleriyle karşılaştıkları zaman ikram ve iyilik manasında kullanırlar. Bak hoş beş kelimesi görüyor musunuz? Hoş beş. Şimdi pek kullanılmıyor. He. Hoş beşte kullanma. Hoş beş. Osmanlıcası hayla. Hoş beş. Heh, evet. Evet. Farsçadan geçme. Evet. Devam Hatta et. Hatta onlardan lisanımıza da geçmiştir. Bizde ekseriyetle selam Onlardan lisanımıza geçmiş işte. Merhaba. Heh. Ama onlardan bizim lisanımıza Esselamu Aleyküm yerine geçmemiştir. Şimdi adam selam vermiyor. Merhaba diyor. Değil. Esselamu Aleyküm eyyuhel ihve merhaban bikum ehlen ve sehlen. Onları öyle kullanıyorlar. Ama bizde selam ne Kalkıyor. Altın altın ha. Altın altın ha. Yani merhaba diyor böyle bir de ne yapıyor? Selam çakıyor değil mi? Ha. O yok. Allah'ın selamı. Sonra merhaba da diyebilirsiniz. O ayrı. Ama Allah'ın selamı evet. Devam edelim. Bizde ekseriyetle selam manasında kullanılır. Aslında merhaba geniş yer manasındadır. Gelen ziyaretçiye merhaba demek geniş yere geldin, rahat ol, sıkılma manasını ifade eder. Yani terhip işte. Yani onu ne yapma? İstikbal. Hüsnü istikballe karşılama. Eskilerin tabiri. Ne demek hüsnü istikbal? İyi, iyi. i̇yi karşılama. Değil mi? Heh. Evet. Askerinin askerinin beyanına göre Araplardan ilk defa merhaba diyen Zülyezen olmuştur. Zülyezen. Evet. Olmuştur. Yani askerinin tespitine göre ilk kez merhaba o demiş. Evet. Hazaya Hazyanın cem'idir. Evet. Hazaya diyor. Hazyanın neyidir? Cem'idir değil mi? Heh. Bizzat e, rivayette geçtiği için ne yapıyor? Bütün lafızları açıklamıyor. Daha önceki rivayette e, geçen lafızları da açıklamıyor. Gayra hazaya velen nedama diyor ya. Evet. Gayra hazaya velen nedama. Evet. Ne demekmiş hazaya? Hazyanın cem'i. Yani? Hazyanın utanan demektir. Zelil ve hakir manasına gelir diyenler de vardır. Hatta... Ya daha çok utanan anlamına gelir ama zelil ve hakir manasına. Yani Allah sizi utandırmasın demek. <gülüyor> Gayra diyor çünkü olumsuz. Allah sizi utandırmasın ya da zelil <gülüyor> ve hakir kılmasın. Hatta evet Hatta... Bir belaya düşer oldu da Allah kendisini rezil rüsva etti. Rüsva etti. Manasına geldiğini söyleyenler de var. Yani de. Allah seni bir belaya düşer olduğundan dolayı da rezil rüsva etmesin anlamı çıkarır diyor. Evet. Evet. Burada da bu manada. Evet. Burada da bu manada kullanılmıştır. Yani. Yani hiçbir belaya düşer olup da rezil ve hakir olmuş değilsiniz. Ya da olmayasınız. Bir temenni. Ya da olmayasınız. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir dua almak var ya Allah ne kadar güzel değil mi? Evet. Hayır, hazaya terki bir haldir. Mamahi kavme sıfat olarak mecbur rivayeti de vardır. Evet terki bir hal yani terkip şekilde haldir. Ma'mafi <gülme> <gülme> bununla beraber kavme sıfat olarak verildiğinden mecbur rivayeti de vardır. Evet devam edelim. Nedma bazılara göre <gülme> Nedmanın cemidir. Pişman olanların manasındadır. Nedime Hı? pişman olmak ya, evet. Yani na, hani nadim oldum, ey Rabbi, meski dualarda çok, Heh. evet. Hı. Bir takımların bunun Nadim'in cemi olduğunu söylerler. Yani bu Nedma, e, Nedman'ın cemi mi yoksa Nadim'in cemi mi? Ee, daha çok Nedman'ın cemi olarak bilinir ama Nadim Nadim'in cemi olduğunu söyleyenler de var, evet. Bu takdirde cemi Nadim'in gelmek icap ederse de eğer Nadim Seçioğlu Nadim'in gelmek icap ederse de evet sözü güzelleştirmek için hazaya kelimesine tabi kılınmış yani hazayanın kalıbı, kalıbında fealaya feala nedama o da aynı kalıba uydurulur Arapça seciyeli bir dil kafiyeli bir dil şiir yazmak da çok kolay Yani adam 2003 bin beyt yazıyor sonunun harfiyle bitiyor sen Türkçe'de 2003 bin beyt yazamazsın sonu mesela neyle biten Kolay olmaz. Nuniye gibi mesela. Evet. He. Devam edelim. Bunun Hı. emsali Arapça'da çoktur. Yani bu, bu tür yani sonların uyarlandığı mesela. Mesela Araplar inni ateyhul at İnni atihi atihi bil gada'ya vel aşağıya. Yani, yani ben ona ben ona sabahları akşamları gelirim derler. Yani mesela gada'ya aşağıya kelimesi. Evet. Hı. Bu cümlede gada'ya kelimesi aşağıya ya tabi kılmıştır. Evet. Müfredi gadat olduğu için aşağıya'dan ayrılmak ayrılarak cemi yapılsa gadevat demek icap eder. Herevi bu hadisin gayra hazaya vela Nadimi. Ha. rivayet ha. Ha. İmam Herevi ha. e yani hazaya'da problem yok o hazyanın çoğulu da ama bu nedama meselesinde eğer nadim'in çoğulursa çoğulu nedir? Nadim'indir bu şekildedir rivayet edildiğini söylüyor. Evet. Hı. Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi yani özet maksat hedef söylenmesi gereken son söz. Bu kadar bilgiyi verdik, kafa karıştırdık. Şurayı al yeter. Evet, he. Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoş beş ederken bu kelimeleri kullanmasından maksadı kendilerine iltifatta bulunmaktır. Evet. Yani iltifat ediyor Resul-i Ekramunun bunlar. Evet. Yani sizler Müslümanlığı kabul etmekte gecikmediniz inatlık göstermediniz. Sizi utandıracak veya rezilü rusva edecek yahut geldiğinizde pişman bırakacak esirlik ve benzeri bir halde başınıza gelmedi demek istemiştir. Evet, rezilü rusva. Bak bunları unutmayın. Hoşbeş etme, rezilü rusva, <gülüyor> küfranı nimet. Bunları yeniden ihya etmek lazım. Birilerin he? Neyine? Birilerin neyine? Bak orada bir kelime geçti. He. Ha? Ramına birilerin ramına evet devam edelim. Hamuruna ha, bir emrin fasıl. Şimdi ne yaptı? Diğer e, hadiste geçmediği tarikinde ha. bize fasıl bir emir. Ne yap Emret. Neymiş o fasıl? Evet. Cümlesindeki emrin iş manasına da nehin zıttı olan emir manasına da kullanılmış olmaz ihtimali vardır. E, şimdi yani e, emir yani iş durum. Ya da neyin zıttı? Yasağın zıttı emir. Yani ya bize bir iş emret ya da bize he, farz bir şey emret. Yasağın zıttı. illa yapmamız gereken bir şey emret. Emir kelimesi iki anlamda ifade eder Arapçada. Bir iş durum he. ya da ney Emir. Emir. Neyin zıttı? nehin Yasağın zıttı emir. Evet birinci ihtimale göre cümledeki fasıl kelimesi dayar edilmiş açık manasına gelir ha, eğer birinci ise yani bir iş yani bu ne fasıl yani ne beyan edilmiş açık kestirme demiş mesela tercümesinde beyan edilmiş açık yani ne demek beyan edilmiş açık içinde ne yok şüphe yok içinde batıldan şerden kötülükten ne yok bir eser yok evet Hı. O cümlenin manası şöyle olur: Bize ayan beyan bir iş emret. Yani o zaman ayan beyan bir iş emret olur işte, açık net. Evet. İkinci... Bak, eskiden açık yok, net yok. Ayan beyan var bak. Gördün mü? Bunu da unutma. Eskiden ayan beyan var. Hepsi Arapça kelime. Şimdi açık net, kesin. Bir sürü şey var. Hah. Devam. İkinci ihtimale göre fasıl. Hakla batılın arasına ayıran demek. Ha, i̇şte bir. eğer bu emir, dini emir neyin zıttıysa hakla batılın arasını ayıran. Evet. Bu takdirde cümlenin manası bize hakla batılın <gülüyor> arasına ayıran bir emir ver. Şekline girer. Evet. Yani ama ne yapmış tabi? Bu bilgiyi şerhe saklamış. Tercümede ne demiş? Kestir. Kestirme. Neden şimdi? Bunların hepsini tercümede veremez ki. Ya bak şerhin güzelliği burada. Adam diyor ki ben diyor alırım diyor Buhari'yi tercümeyi okurum. Okursun ama işte o kadar okursun. Ama şerhi okursa ne kadar çok bilgin olur. Şimdi böyle diyorum ya hoca gönderme yapma diyorlar. Gönderme yapmıyorum ya yani, diye söylüyorum. Ben de buna tabiyim de onun için. Ben kendimi müstesna kılmıyorum yani. Şerh okunacak. Şerh okunacak. Okumak zorundasın şerhi. Evet. Devam edelim. Hadisteki min vera, ekum, min vera ekum ya da men men vera ekum kelimeleri asıl nüshalarda böyle bulunmuşlardır. <gülüyor> İkisinin manası da netice itibariyle e, biz de açıkladık ya. Ha gerisindekilere sonradakiler ha ney arkada bıraktıkların çok bir şey ne yapmıyor? Fark etmiyor. Çok bir şey fark etmiyor. Evet. Devam edelim. Yukarıdaki rivayetten fazla olarak bu rivayetten çıkaran hüküm... Bak bu çok önemli. İlk rivayetten İbn Abbas'ın ilk tarikinden farklı olarak fazladan bu rivayette olanlar, bu da çok önemli. Bu da ne şarihin yani bize bir neyini veriyor? Usluğunu veriyor işte. Bak, bu da yani ilk rivayette olmayıp zikredilmeyip burada geçen şeyler. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Şimdi biz onları teker teker baktık ama şimdi onları bize burada topluca veriyor. Neymiş burada fazladan olanlar? Bir tercüme caizdir. Bak, ilk rivayette tercüme yok. İki. İki tercüme için bir kişi kafildir çünkü tercüme haber kabinindendir haberi vahide itimat işte edilmiştir yani var şu, şu arkadaşlar yani şu istidlal bile yani hanefi bir alimin ağzından çıktığında başka bir değer kazanıyor. Şimdi adam diyor ki haberi vahide ne? Amel caiz değil bak adam yani ya tercümenin bir kişisi caiz. E başbakan adam işte bak bir kişi tercüme ediyor bütün medya teslim yani bu da ne diyor işte tek kişinin haberi nedir caizdir Ebu Cemre'nin haberiyle İbn Abbas ne yapıyor yetiniyor sadece İbn Abbas mı yetiniyor dinleyenler de yetiniyor çünkü aralarında onlardan alıp İbn Abbas'a İbn Abbas'tan alıp onlara tek bir kişi bak haberi vahit caiz haberi vahide itimat edilir bu çok önemli yani ee, daha önce bir yerde daha geçmişti hatırlarsanız haberi vahit bu ikinci yer İşte bunları böyle not edip Türkiye'de böyle çok fazla konuşan ilahiyatçı var tamam mı ya işte bu ehli hadiste böyledir hanefilerde böyle değildir diyenlerin ağzına tıkmak lazım ağzına ne yapmak lazım tıkmak lazım ehli hadise göre hadisçilere göre haberi vahit nedir ha, itimat edilen nedir bir haberdir bize göre değil e çünkü hanefilerde böyle yani hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Evet devam edelim. 3. Kadının yabancı erkeklere fetva sorması ve Hini Hacette onlara sesini işittirmesi caizdir. Gayet güzel. Kadının yabancı erkeklere fetva sorması. Gelip İbn Abbas'a sormuş. He. Ve Hini Hacette ne demek Hini Hacette? Hacet gerektiği zaman. Ya da gerektiği vakit. Hini vakit. Zaman. Hini hacet. İhtiyaç vuku bulduğunda demek. İhtiyaç vuku bulduğunda sesini işittirmesi de caiz. E kadının sesi namahri. Doğrudan böyle bir şey yok. Hadislerde buna delil yok doğrudan. Ya ne? He cilveli kadının sesi namahrem abesle iştigal eden kadının sesi namahrem yoksa kadın gelir elbette adresi kaybetmişse gider polise sorar yok namahrem şimdi bir gün bir bakkaldayım bir kadıncağız geldi <gülüyor> Allah onun da benim de imanımı arttırsın yani ben bunu gözümle bir başaret ettim ee, peçeli sadece gözleri gözüküyor geldi kadıncağız yani herhalde diyorum ki 30-40 yaşlarında falan o civar. Geldi peyniri gösteriyor şöyle parmağını. Bakkal dedi ki peynir mi istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Yarım kilo. <gülüyor> Yarım kilo. <gülüyor> ha. Neyse adam kesti verdi falan filan. Kadıncağız gitti. Dedim ki hayırdır ya dedim dilsiz mi hani olur ya. Yok hocam dedi. Kadın sesi namahrem diye dedi konuşmuyor. Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de. Ya dedim ifrat ya. İfrat. İfrat. İfrat. Böyle bir şey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yok Ifrat. İfrat. Yani biz yani sahabe hanımlarından daha mutlakıyız maşallah ya. Daha mutlakıyız yani. Daha mutlakıyız. Ha. Yani bu takva işini anlatınca aklıma ne gelir? Bir gün Arafat'tayız, vakfedeyiz. Ha. Bütün hocalar Anlatırlar, Müftüler anlatırlar. Hacılara derler ki ihramın altında hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak ihramın altında. Sadece bir kayış olacak. Eğer olursa o da o da dikisiz olacak. E i̇şte öğlen namazı ikin dileceği mi Hacı abdest alıyor. Ayağını bir kaldırdı altta. Peygamber donu. De uzun. Dedim ya hacı amca bu nedir dedim ya. Bir kurban kesmen gerekiyor. Git dedim bunu hemen dedim şurada dedim şeyde çıkar dedim. Ee, sahnenin orada. Oğlum dedi çıkarmam dedi. Ya kayarsa dedi. Ya dedi kayarsa dedi. Düşerse dedi. işte dedi uzuvlarım gözükür. Dedim ki hacı amca. Böyle vesveselere at bir kenara. Yok dedi ben çıkarmam. Ben de dayanamadım. Dedim ki ya dedim. Hacı amca dedim. Yani dedim senin uzun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daha mı kıymetli ya dedim. O böyle bir şey düşünmemişti dedim yani. Ha, sen mi düşünüyorsun deyince. Durdu ha, doğru söylüyorsun dedi gitti çıkardı. Yani. E, böyle bir takva olamaz ki ya bu şeytanın vesvesesi yani biz neye bakacağız kitabullah'a ve sünneti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunlar abese iştigali böyle şey yok neyse o yani Mustafa, Mustafa Sabri Efendi'nin dediği gibi yani su gelince teyemmün bozulur şari böyle emretmişse başımızın neyi tacı bitti bu kadar şari emretmişse yapacaksın Şöyleydi, böyleydi, böyle mi oldu? Şöyle mi olur? Bunlar vesvese. Bunlar yani yeri geldiğinde fuzul. Yeri geldiğinde de haram. Evet. Dört, Devam edelim. 4. Bir kimsenin misafirlerine merhaba diyerek iyi <gülüyor> bir hatırda bulunması müstehaptır. Tatibi iyi bir tat -bi hatırda bulunması müstahaptır. Tatip güzelleştirme, hatır yani onları ne yapma, Terhib etme anlamında. Evet. He. 5. Bir cemaate ders takdir eden alim gerek onlara maksadını anlatmak gerekse onların maksadını anlamak için başkasının yardımına müracaat edebilir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma öyle yapmıştı Yani Ebu Cemre'nin yardımını almış değil mi? Evet. 6. Hadis-i şerifte ibadetlerini eda eden bir Müslümanı cennete tepşir vardır. Cennetle? Cennetle tepşir evet. Cennetle ne yapmış? Tepşir etmiş. Yani tepşir ne demek? Müjdeleme. Müslüman. Evet müjdeleme değil mi? Şimdi İbn Abbas hadisinin arkadaşlar 3. tariki. Evet alalım. قال الإمام رحمه الله، روى الحديثني قبيد الله بن معاذ. Ha. حدثنا أبي، ح قال وحدثنا نصر بن علي الجنحمي. قال أخبرني Gurutupunu hal edin. An Ebi Cemrete, An İbn Abbasin, Anin Nabiin, sallallahu aleyhi sallam, hadisi, nahu nahu Ve Allah ﷻ ﷺ, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, vahale, ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Lil Eşecci Lil Eşecci Abdül Gaysi İnne fike lehasleteyni yuhubbuhumullahu elhilmu enatu Evet. Tabi İnne fike bizde sendelam lam koymuş. Değişik lafızlar, değişik rivayetler olduğu için bizde doğrudan lamsız. Evet. Bu da diğer bir rivayeti okuyalım terşeyi, senedi bana bana Ubeydullah bin Muaz rivayet etti dedi ki bize babam rivayet etti ha yani ha neydi? tahvil, tahvil. tahvil. ha demeyeceksin tahvil diyeceksin Heh. şimdi ee, dikkat ederseniz bana demiş gördünüz mü? bize dememiş bana Heh. Ubeydullah bin Muaz Ubeydullah bin Muaz'a da babası Muaz Demek ki İmam Müslim Şeyhi ve şeyhinin Şeyhinden alıyor yani Şeyhi oğul Şeyhinin şeyhi de Oğlun babası Sonra tahvil diyor Değiştiriyor Ve haddetena Nasır İbni Ali diyor Evet Bize ne yaptı bak bana demiyor bu sefer Bize Nasır bin Ali El Cahdami rivayet etti Kale ahbereni ebi Nasır'a kim Babası Ali. Yani demek ki her iki rivayette de şeyh ve şeyhin şeyhi baba ve oğul. Evet. Gala cemian. Her ikisi yani kim? Muazla Ali. Yani her iki baba. Anladık mı? Her iki ney? Baba. Evet şimdi oku. Başla Yok yok. İkinci paragrafı oku. Bize Nasr bin Ali el-Cahdemi dahi rivayet etti. Dedi ki bana babam haber verdi. İkisinin babaları hep birden demişler Bak, ki güzel işte. Babalarını ne için almış? Parantez. Gördünüz mü? Heh. Yani hem Muaz'ı kastediyor hem Ali'yi kastediyor. Evet. Bize Kurat Kuratu bunun Halit. demek ki bu iki babada kimde birleşmiş? Kurabil Halid'de. O da kimden? Ebu ee, Diğer rivayette nerede birleşti? Müşterek Ravi Ebu Cemra. He, yani burada Ebu Cemre Ebu Cemre'den rivayet eden Kurra öbür de Ebu Cemre'den rivayet eden Şube He, ilkinde Ebu Cemre'den rivayet eden kim? Abbat bin Abbat. anladık değil mi? He, devam edelim o da İbn-i Abbas'tan o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakler bu hadisi Şube'nin hadisi gibi rivayet etti niye Şube'nin hadisi gibi rivayet etti? çünkü müşterek raviden bir önceki ravi yani burada Şube'nin hadisi gibi rivayet eden kim? Kurra bin Halit. Çünkü öbürkünde bu Cemre'den kim rivayet etmişti? Şube. Burada kim rivayet etti? Kurra bin Halit. Evet, he. Bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi duba, nakir, kantem ve muzeffeden muzeffetten muzeffette. Muzeffette eşitilen hoşaftan ne geliyor? Ekşitilen. Yani ekşitilen, yani mayalatılan demek. Yani öyle şey yapmış, tercüme etmiş. Ekşitilen, mayalatan, yani nebis haline getirilen yünbef Yani şimdi burada açık bir ifade var. O da ne? Doğrudan bu kaplar değil ya yani ne? Bu kaplarda ekşitilen. Anladık mı? Hoşaftan diyorum Diğer rivayetlerde ne geçmişti? Ha? Ha? Kaplar ama içinde ne yapılıyordu? Şıra konuyordu değil mi? Hoşaf dediği şıra. Burada hoşaf olarak tercüme etmiş onu. Yani burada e, şırayı hoşaf demiş. Yani her anlam. Yani e, kimyasal işleme tabi tutulmadan şıraya da hoşaftır. İçilir, yenir. Neyse. Ama işte ne yapılır? Ha, bu söylediğimiz dubba, nakir, hanten müzeffetli, ekşitilirse, mayalandırılırsa men edilir. Evet. Devam edelim. i̇bn Muaz babasından nakle rivayet ettiği hadisinde şu cümleyi de ziyade etmiş. Ha, şimdi i̇bn Muaz yani babası Muaz'dan naklen rivayetinde. Halbuki bir de kimden vardı? Nasır bin Ali. Yani Nasır babası Ali'den rivayet ediyordu. O Nasır babası Ali'den rivayetinde şu söyleyeceği i̇bn muazın Muaz'dan ki yok. Şimdi o Muaz'ın oğlu Muaz'dan bak nasıl rivayet ediyor. Evet. Babam dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşecce Abdülkayş'ın Eşecine. He şimdi Eşecce dedi. Eşec. Bir adam ismi. Ama açıklıyor. Hangi Eşec? Abdülkays'ın eşecine, evet. Hakikaten, hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Vakar ve teenni. Evet, o Abdülkays'tan gelmemiş miydi bu delegasyon? Evet. Nereden gelmişti? Kadın. Abdülkays'tan Kadın. ha. O eşecci yani Abdülkays'ın eşecine diyor ki, hakikaten diyor, sende Allah'ın sevdiği ki Resulullah da sever demektir. İki haslet var. Vakar ve ne? Teenni. El hilmu. Yani vakar demek, yumuşak huyluluk demek. Efendilik demek. Vel enatu ne? İşleri sabırla, teenniyle, acele etmeden, düşünerek ne yapma? Tedebbürle yap. Evet açıklayacak birazdan. Evet. Devam et. Şimdi şen yapıyor. Kim? Akıl ve vakar ve sabır manalarına gelir. Evet. Akıl, vakar ve sabırma aynı zamanda yumuşak uyduluk. Yumuşaklık. Evet. He. Menaet acele etmeyip teenni ile hareket etmektir. Güzel. Eşit başı yarık manasındadır. Eşit başı yarık demek. Evet. Eşitcinin ismi El Munzir bin Aiz'dir. Daha önceden geçti. Evet. El Munzir bin Aiz. Aiz. Evet sahih ve meşhur olan bu ise de ismi yine de ihtilafıdır Yani tam nedir ismi? Evet. İbn Kerbi'ye göre el <gülüyor> bin El-Haris'tir. Yani Münzir bin Aiz değil El-Haris, evet. Bazıları El-Münzir bin Amir. Aiz değil Amir demiş, evet. Olduğunu söylemiş. Bir takımları El-Münzir bin ubeyt daha başkaları Abdullah. Şimdi buraya kadar dur. Şimdi ismi tamam. Hepsi ittifak etmiş de babasının isminde ihtilaf etmişler. He. Bir kısmı babası Haris demiş. Bir kısmı Amir demiş. Bir kısmı Ubeyt. Ama başkaları daha hiç Münzir değil. Bu kimdir? Daha başkaları Abdullah bin Af olduğunu dua etmişler. Evet. Hatta Aiz bin El-Münzir olduğunu iddia edenler... Bile... Yani yer değiştirmiştir. Münzir bin Aiz değil. Aiz bin Münzir. Evet. Bu zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu Abdülkaş kab kabilelerine götüren Munkiz bin Hayyan radıyallahu kayıp kayınpederi. Yani bunda iktifak var. İsmi ne olursa olsun bu zat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın mektubunu Abdülkays kabilesine götüren Abdülkays kabilelerineki o biliyorsunuz pek çok aşiretten oluşuyor anlamda söylüyor. Munkiz bin Hayyan'ın kayınpederi. Evet. Yüzünde kılıç veya bıçak yarasından kalma iz bulunduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine eşeç. Yani başı yarıp lakabını vermişti. Sonraları eşeğün Aptı Kayş diye şöhret buldu. Yani adam e, eşek o anlamda ama sonraları yani Abdülkays'ın neyi? Başı yarık olanı. Onunla ne yaptı? Nam saldı. Evet. Bu lakap hadisesi, hadisesi şöyle olmuş. Hadisesi şöyle olmuş. Hadisesi şöyle olmuştur. Abdülkaysyeti Medine'ye vasıl olunca Ne demek vasıl olunca? Ulaşınca. Derhal. Derhal peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına koştular. Yalnız eşeç hayvanların yanında kalarak eşyayı toparladı. Evet yani hepsi peygamber efendimizin yanına koştular. Eşeç hayvanların yanında kaldı eşyayı topladı. Devesini bağladı ve en güzel elbiselerini giydikten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Yani deveyi sağlam kazağa bağladı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna gideceği için en güzel elbiselerini giydi. Muhtelif rivayetler var kokusunu süründü. Evet he. Peygamber sallallahu aleyhi ve uzuna gitti. Hazreti Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtmak suretiyle kendisine ikram ve iltifatta bulundu. Evet yanına oturttu aleyhissalatü vesselam onu ikram ve iltifatta bulundu. Sonra heyete şunu sordu. Gerek kendiniz gerekse kavminiz için bayat ediyor musunuz? Evet. Yani hem kendiniz namına hem de kavminiz namına bana beyat ediyor musunuz? Evet. Heyet evet diye cevap verdiler. O zaman eşe şunları söyledi. Ya Resulallah şüphesiz ki sen bir kişiden dininden daha aziz bir şey istemedin. Biz kendi namımıza sana beyat ederiz. Sen de bizimle birlikte onları dine davet ederek birini gönderirsin. Edecek. edecek. birini gönderirsin. Artık bize tabi olan bizden olur tabi olmayı öldürürüz. Yani şimdi demek istiyor ki Ya Allah Resulü. Onlar dediler ki kendi adımıza ve kavmimiz adına sana beyat ediyoruz. Eşeç. Sözü ne? Sarih bir adam. Keskin bir adam. Kendi adımıza sana beyat ediyoruz. Ama geride bıraktıklarımıza gelince bir adam yolla öğretici. He, inananlar beyat etsinler. inanmayanlara gelince yapacak bir şey yok. Onlar da ne yapalım? Keselim. Keselim. Öldürelim. Evet. Yani onlar adına söz veremem ki demek istiyor. Edeni de olur. Etmeyeni de olur. Evet. Evet. Evet. Eşeç'in bu sözleri üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki hasret var. Vakar ve teenni buyurdu. E i̇şte bundan dolayı söyledi. Tabi şimdi İmam Müslim sağ şartı kavya olduğu için rivayeti ne yaptı? Kesti. Diğer kaynaklarda bu geçiyor. Evet. Bak evet, evet devam et. Ebu Ya'la'nın müsnedi ile diğer bazı eserlerde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince Eşeç bu hasletler bende eskiden mi vardı yoksa yeni mi peyda oldular diye sormuş <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır eskidir duymuş. Evet. yani hani yani bu senin hani belki duanla işte senin neyinle işte e, ferasetinle işte ruhiyetinle belki oluştu ama ha yoksa eskiden de var mı hayır eskiden de var diyor Evet. eşek beni sevdiği iki haslet yaratan hasletle Eşit beni sevdiği iki hasletle yaratan Allah'a hamd olsun demiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz eski deyince beni ha sevdiği iki hasletle yaratan Allah'a ne olsun hamd olsun demiş. Evet. Hadisi şerif fitneye düşürmeyeceğinden emin olmak şartıyla bir kimsenin yüzüne karşı met etmenin caiz olduğuna delat ediyor. Ama met edilmeyi istememek lazım. Met edilmeyi isteyene ne demek lazım? Gözününe doyursun <gülüyor> ya da Yeni burnun yere. yere <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok o onunla alakalı bizim bir çalışmamız var. <gülüyor> bir daha derste onu ne yap? Heh. Birkaç tane çıktı al bak, kalınca bak. bir çalışma. Heh. Basmadık onu ileride basacağız. Var Hepimizin kusura bakma arkadaşlar kusura bakmayın. Heh. Babalarımızın zekerinden düştüğümüz meyanda. Peygamber Mesihatü Vesselam da bunu açıkça ne yapıyor? ifade ediyor. Ne demek babalarımızın zekerinden düştüğümüz? Evet. Yani kimse kimseyi ne yapmasın? He, he, met etmesin. Kimse kimseye karşı ne yapmasın? Üstünlük taslamasın. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhi ve çok güzel bir nasihati var. He. O işte o rivayetle alakalı bir tahriç olması lazım aşağıda. He. <gülüyor> Birkaç tane şey yap. Önümüzdeki ders inşallah e, fotokopisini verelim. Evet. Devam edin Devam et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu birçok ashabına karşı yapmıştır. Bağ husus, bağ husus Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hakkında eğer bir kimseyi kendime yakın dost, ittihaz etseydim Ebu Bekir'i dost edin. Yani Halil kelimesi. Halil. Dost derken yani daha dosttan da yüce. Halil. Evet. Can dostu diyelim hani ona. Belki daha doğru olur. Can dostu. Evet he Hz. Ömer radıyallahu anh'a şeytan bir yolda sana rastlasa mutlaka başka yola sapar buyurmuş. Hz. Ali radıyallahu anh'a dahi bana nispet sen Musa'ya nispetle Harun yerindesin. Hadisiyle Medya senada bulunmuştur. Bununla beraber Medya'da med sakının. Medya'dan med -hen, med sakının. Medya'dan sakının yani. Övmekten sakının. Yani Medya'dan. Şu Osmanlıcası Medya'dan. Arapçadan alma, onun için öyle yapmış. Evet, sakının çünkü... Çünkü o insanı boğazlamak... Öldürseydin daha iyi diyor yani aleyhissalatü vesselam. Evet, tamam. Hadis-i şerif, hadis şerifiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metheden birine din kardeşinin boynuna vurdu. Buyurması gösteriyor ki, bir kimseyi yüzüne karşı Medih'te bulunmak tehlikeli bir iştir. Binaenek bu bapta kaide, fitneden yüzde yüz emin olmadıkça... Medhe, yani suistimal olmayacak. Karşındaki insanı tanıyacaksın. Yani eğer onu med etmek, onu ne yapacaksa he, e, yüceltecekse işte nasıl olsa boynuz kulağa geçer deyip de kuluç edecekse öyle bir şey yapmayacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın medet ettiği insanlar zaten e, malum insanlar. Yani eşeş de olsa o anda yani işte gelip de İslam'ı seçip de ne yapan he, işte Peygamberi Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan bu duayı alan insan da olsa dobra bir insan yani fil diyelim tabiri caizse su istimal etmemiş. Peygamberi Sallallahu Aleyhi zaten bunun neyinde? Şuurunda. Bildiği için sorun yok ama bugün insanları etmek tehlikeli. Bugün insanları ne yapmak? etmek tehlikeli. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki ders inşallah Ebu Said El Kudri radıyallahu Annenin 3 e, ayrı tariki var. Onu alırız. Sayfa 177'ye kadar 7. baba kadar okuyun. 172'ye kadar. 7. baba kadar okuyun arkadaşlar. 172 7. bak. Yani fazla yok zaten. 5 sayfa. Burada kalalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilente estağfirike ve